İnşallah. Tamam mı? Tamam mı? Selamünaleyküm hocam demiş bir ağabey. Aleykümselam. Bir zaruret olmadan soyadı kullanmak caiz midir? Tamam mı? Sorun yok değil mi? Ses var. Yani bir zaruret olmadan soyadı kullanmak caiz değil aslında. Yani soyadı kafirlerin e, ihdas ettiği pisliklerden biridir. İslam'da nesep babaya nispet edilir. İslam'da nesep babayadır. O yüzden falan oğlu falan, falan oğlu filan şeklinde hep söylenmesi gerekir. E, o yüzden mesela çocuğun zürriyeti anneye falan dayatılmaz mesela İslam'da. Babaya sürekli nispet edilir ama kâfirlerin kanunlarına göre anne de bu hakka sahip mahkemeye dava açıyor. Çocuğu babanın değil annenin kütüğüne falan yazıyorlar. Dediğim gibi bunlar cahili batının pislikleri. Şeytan bu noktada şeriata gücü yettiği kadar muhalefet etmek için uğraşıyor. O yüzden mesela büyü ve sihir aleminde... Şeytanlar insanlar hakkında bilgi alırken anne adı isterler. Büyücüler der ki annesinin adı bir de hastanın adını getir bana. Çünkü şeytanlar alemi Allah'ın razı olacağı işi yapmıyorlar. Gazap edeceği işi yapıyorlar. Allah'ın razı olacağı iş nesebin ve soyun babaya nispet edilmesidir. Bundan bilinir. Ama iblisler tam zıttını yapıyorlar. Neyle bilgi alıyorlar? Neyle bilgi alıyorlar? Anne adıyla bilgi alıyorlar. Dolayısıyla hani soyadı da zaten Atatürk'ün çıkardığı pislik kanunlardan bir kanun zaten. Soyadı kanunu öyle çıkmış. Zaten Osmanlı'ya kadar soyadı diye bir şey de yok. Yani şurada 90-95 seneye kadar kesinlikle ve kesinlikle soyadı diye bir şey yok. Aslında soyadı dediğiniz şey yani geldiği kabilenin adıdır. Yani huzalar, huzaların içerisinde Ahmed'in oğlu Osman mesela. Huzalar içerisinde İsmail'in oğlu İbrahim misal veriyorum. Yani babaya nispet edilmesi gerekiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar. Şimdi mecburuz. Şimdi ister istemez kimlik veriyorlar. O kimlikte böyle bir soyadı dayatıyorlar. Bir ailemize soyadı vermişler. Aşiretimize, bizden önceki dedelere. Bu böyle devam ediyor. Ama Müslümanlar kendi aralarında mümkün olduğu kadar bu pisliği kırsınlar. Yani biz bir İslam beldesine hicret ettiğimiz zaman kesinlikle soyadı diye bir şey yok. Falanın oğlu falan, filanın babası filan bu şekilde kullanacağız inşallah. Assalamu Selamünaleyküm. Ankara'dan selam var. Aleykümselam. Günümüzde irice ve harici zihniyetler tekrardan ortaya çıkmaya başladı. sizden Araf suresi 33. ayeti tüm dinleyenlere tefsir etmenizi isteyecektik. Allah razı olsun abi. Bu arada selam var. Araf suresi 33. ayette Allah subhanahu ve taala kul inne maharrama rabbiyal fawahis ma zahara minha ve ma batna vel isna vel baghi bi ghayri haqqin. وَاَنْ تُشْرِكُ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْتَانًا وَاَنْ تَقُولَ عَلَى اللّٰهِ مَا عَلَى تَعْلَمُونَ De ki benim Rabbim gizli açık bütün fuhşiyatı, haksız yere azgınlaşmayı, Allah şirk koşmayı ve Allah adına bilmediğimiz şeyleri cehaletle söylemeyi haram kılmıştır. Dolayısıyla bu ayetin tefsirine baktığımız zaman İbnül Kaym Rahimullah da demiş ki bu ayette günah derecesine göre zikredilmiştir. Ve Allah adına cehaletle konuşmak şirkten daha büyük bir günahtır. Akıl sahibi insanlara bu ayet yeter nasihat olarak. İrca ve haricilik iki taraftaki iki sapıklık. Bunlar İslam ehlinin kıyamete kadar belaya maruz kaldığı, kıyamete kadar imtihan vesilesi olan meselelerdir. Ali radıyallahu anhu İslam devletinin topraklarının sınırları Persilerin kapısına dayandığı zaman doğuda daha kuzeyde Rumların kapısına dayandığı zaman, Afrika'da da Mısır'da berberilere, berberi kafirlerin kapısına dayandığı zaman Ali, Ömer, Osman bu dış kafirlerle, savaşla uğraştıkları zaman içeriden haricilik gibi cehmilik gibi bu tarz sapıklıklar bu tarz bidatlar çıkmış bir de içeriden bu gibi belalarla uğraşmışlar bunlar olmazsa olmazlar yani bu yoksa zaten bizde bir sıkıntı var demektir Bize her zaman irci ehlinden ve harici ehlinden muhalefet eden birileri olması lazım ki biz sünnet sahipleri gibi mutavassıt olan Allah'ın razı olduğu orta yol üzeri olabilelim. Tabi bunun için çok okumak, çok gayret etmek lazım. İnsanlar şunu unutuyorlar. Yani irciadan emin kaldı zannediyor, havarişlikten emin olacak. Havarişlikten emin oldu zannediyor ki irciadan emin olacak. Yok, ikisinin de kapısı açık ölene kadar. Müslüman sünnet üzere olduğu müddetçe ki sahabe ilk sünnet üzere olan insanlar. Peygamberden bu dini öğrendiler. Sonra tabi'in zaten sahabe döneminde başladı. Kaderiler çıkmaya, hariciler çıkmaya, ötekiler, berikiler, bidat taifelerin hepsi çıkmaya başladılar. Sahabe bidatlarla imtihan oldular. Yani sünnet sahipleri her zaman imtihan oldular. Dolayısıyla bu imtihanlardan ancak susan, sabreden, ilmi talep eden, ilmin peşine düşen Sadık müslümanlar, sadık müminler kurtulabilir. Allah bizi o kurtulanlardan kılsın. Bidatçılar da çok ama çok kızacakları bir şey söylüyorum. Yani sakın ha sakın bidatçıya ee, muhatap alıp, değer verip adam yerine koymayın yani. Selefin bir sözü var. İmam Maverdi diyor ki eğer diyor sinek vızıldadığında elimi kaldırırsam diyor sineğe değer vermişimdir diyor. Bidatçılar sünnet sahiplerinin yanında sineklerdir. Onların değeri yoktur. Onlar değeri sünnet sahiplerine saldırmakta ararlar zaten. Dolayısıyla benim sünnet sahibi kardeşlerime her bölgede, her kavmin içerisinde, her toplumun içerisinde söyleyeceğim söz. Aman aman dininizi bidatçıların işte kurt meclisine benzeyen meclislerinize atıp şüphelerle dininizi yok etmeyin. En güzel nasihat Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhü'dan. Lelâkâ-i şerh-i itikâd vel cema'da naklediyor diyor ki Abdullah bin Mesud bidatçılar hakkında konuşurken dedi ki sakın bidatçılarla oturmayın. Sakın dininizi onlarla tartışmayın. İyi bilin ki din kalpten bir anda yok olup gitmez. Din önce şeytanın kalbe attığı şüpheler, vesveseler ve bu vesveselerin, şüphelerin ardından yavaş yavaş dinin kalpten yok olup gitmesi, çekilip alınmasıyla yok olur gider. Dolayısıyla Abdullah bin Mesud'un bu nasihatini kardeşlere yapıyorum. Yani dininizi bidatçılarla tartışmayın. Genel Seleften naklediyor ki, bidatçılarla dininizi tartışmayın çünkü onlar bildiğiniz şeylerde bile sizi yanıltırlar. Yani bildiğim şeyde ama bidatçıyla oturursan o sana onu da karıştırır. Ne dediğini anlamazsın yani. Şimdi vatandaşım biri bir gün bana bir soru sordu. Hocam dedi, şimdi adam var bu bunu küfrü işlemiş kafir, biri var ona kafir diyor ama üçüncü bir adam var kafir demeyene demeyene dememiş. Şimdi bu dördüncü kafir demeyen nasıl olur? Dedim sana o soruyu bir daha bir tekrar et de ben bir cevabını vereyim yani. Tekrar edemedi adam. Bidatçı sapık yani. Nereden çıkartıyor aklından hevadan şeyleri dinin aslına getirip sokuyor. Daha kendisinin anlamadığı şeyleri millete dayatıyor. Kendisine bir soru soruyorsun yarım saat düşünüyor. Öyle miydi değil mi? Ya daha sen meseleyi kendin anlamamışsın ki. Bir başkasında dayatasın bu dindir, kabul etmeyen kafirdir veya Müslümandır. Kabul etmeyen haricidir, değil mi? İki tarafını yani sapıklığın bir tarafını kötüleyip bir tarafını övmüyoruz. İrca'na kadar büyük pislikse, Havarişlik de o kadar büyük pisliktir. Cehennemin köpekleridir onlar. Şirk ehlini bırakıp müvahhitlerle tevhid ehliyle uğraşırlar. Müşrikler hakkında inen nasları Müslümanlara tatbik ederler. Bunlar böyle sapıklardır. Öbür irca ehli de peygamberin hadiste dediği gibi kıyamet günü iki sınıf benim havuzumun başına gelemez. Biri kaderiye, biri mürciye. Hadiste de aleyhissalâtu vesselâm haber verdi yüze. Peygamber bu sapıklığın hepsi daha çıkmadan haber verdi aleyhissalâtu vesselâm. Daha Peygamber döneminde irca ehli de yok, kaderiler de yok, peygamberin döneminde havariçler de yok. Havaricin biri gelip peygambere diyor Allah'tan kork ganimet taksim ederken. Diyor sen Allah'tan kork ki ben Allah'tan korkmuyorsan kim Allah'tan korkacak yani. Sonra Halid izin istiyor bırak şu pisliğin kafasını vurayım kellesini. Bırak diyor onun torunlarından hariciler denen bir sapık taife gelecek. Onlar da bunun gibi olacaklar. Şimdi yani Allah'tan kork sözü güzel bir söz yani. Bir kardeş bir kardeşe nasihat ettiği zaman Selef selefe dediği zaman Allah'tan kork, ibret alıyordular, Allah'tan korkuyordu diyordu ki Allah beni Allah'tan korkanlardan kılsın, Allah senden razı olsun. Şimdi Allah'tan kork, hakaretin tabiri olmuş insanların yanında. Yani karşı tarafı mağlup etmek için artık şey, yani ne kadar Allah'tan kork dersen o kadar çok sanki sen takva ahlisin, sen korkuyorsun o korkmuyor gibi bir havayı oluşturmak için kullanılan bir tabir olmuş. O yüzden dininizi sakına sakın sapıkların, ...sofralarının malzemesi yapmayın, i̇bn Sirin'den ibret alın yani. İbn-i Sirin'e bidatçının biri gelmiş demiş, şu meseleyi bir seninle konuşalım, bir tartışalım. Demiş, ben dinimde şüphe etmiyorum, sen git şüphe eden birini bul, ben Müslümanım demiş elhamdülillah. Sen git şüphe edenle tartış dinini. Yani Selef'in yaptığını görmezden. Yani Ömer'in her zaman söylüyorum, Dabi denen adama yaptığı şey en açık delildir. Ömer'e Dabi geldi dedi ki, Allah nasıl arşi istiva etti? Ömer sopayı çıkardı, bayıltana kadar kafasına vurdu. Yani Ömer şimdi cahil mi? Cevap veremedi, cehaletini sopayla mı kapattı? Onu mu diyeceğiz? He? Veya Ömer şey mi? Meseleyi bilmiyor mu? Cahil mi bundan? Yok. Yani Ömer biliyor ama karşıda soran adam iyi niyetle sormuyor. İyi niyetle soru sormayan kimseye cevap vermeyin kardeşler. Çünkü onlar sizin ağzınızdan aldıklarını eğip bükecekler. Olmadığı yere koyacaklar, sonra aleyhinize kullanacaklar. Çünkü bunlar sapıklar, hakkı istemiyorlar, kalpleri ve niyetleri bozuk. Kalbi ve niyeti bozuk olan birine bizim elmen fayda vermemiz ve ondan fayda görmemiz mümkün değildir. O yüzden selefin yaptığını yapın. Selefin sözünü unutmayın. Kim bidatçıyı tazim eder, ona hürmet ederse Allah ondan merhametini çekip alır. Allah onu nefsine bırakır yani. Yani ve ben bu sözü çoklarına nasihat ettim. Bidatçıları tazim ettikleri için Allah onları helak etti, paramparça etti. Bidatçıları tazim ettikleri için Allah onları onlara benzetti. Ama aynı insanlara sünnete yapışmayı tavsiye ettiğin zaman, uzak durmayı tavsiye ettiğin zaman onun adını da cehalet koydular. Zaten hikmet eşyayı yerli yerine koymaktır, eşyanın adını değiştirmemektir yani. Yeri gelir tartışmak hak olur, yeri gelir susma hak olur, öyle mi? Her susan batıldır ve mecliste son konuşan haktır çıkmaz ki bütün bidatçı taifelere göre kaderiler, mürciyeler, cehmiler ve haricilere göre tartışma meclisinde son konuşan haklıdır. Yani kim en son cümleyi sarf ettiyse gördün mü bak susturduk, karşı cevap veremedi. Böyle bir delil olmaz. Ehli sünnet bidat taifelerle yaptığı bütün tartışmalarda söz söylemiş, susmuş. O zaman ehli sünnetin hepsi batıl dememiz lazım. Dediğim gibi bidatçılarla savaş Müşriklerle savaştan daha zordur. Buna güç yetiremeyecekler sakın ha sakın girip de kendini helaf etmesinler. Selamun Aleyküm. Bedelli askerliğin hükmü nedir? Heh, ikinci soru alakalı mı diye okumaya çalıştım da. Arkadaşlar bedelli askerlik dediğimiz zaman bedelli askerliğin Türkiye'de e, o kadar çok versiyonu yapıldı ki en son sürümüne bakmak lazım. Yani önceden bedelli askerlik dediğimiz şey... Sen gidiyordun, biraz para ödüyordun. 18 ay değil, 28 gün askerlik yapıp geri geliyordun. Gene yemin törenine katılıyordun, gene e, askeri üniformaya girip bunlara hizmet ediyordun vesaire vesaire. Şirk olan, küfür dediğimiz birçok fiili işliyordun. Şimdi yeni bir dönemde zenginlerin çocuklarını kurtarmak için bir bedelli askerlik ortaya attılar. Ya yani burada hani bedelli askerliğin hangi çeşidi soruluyor? O birincisi ise onun küfür olduğunda akıl sahibi iki Müslüman ihtilaf etmez zaten. O birinci şekilde para verip 28 gün askerlik yapmak. İstersen bir gün olsun Allah'tan başka bir bayrağın üzerine Allah'a edeceğine dair yemin edip el basmak, bu yemin törenine katılmak, kafir orduya katılmak. ister ona divitle, ister mürekkeple, ister bir kalem, ister bir kağıt vererek. Yardımı çeşitliğinin önemi yok. Müslümanların aleyhinde kafirlere yaptığın en ufak bir yardımla ne olacaktır? İster istemez senin imanın zahir olacaktır. Ama işte son dönemde kaç bin dolardı? 5 bin euro mı? 25 bin milyar mı? 15 bin euro. Yani 15 bin dolar veya işte böyle yüksek bir rakam. 30 milyar <gülüyor> diye ben biliyorum. 30 milyar ödüyorsun ve askerlikten düşümü yapılıyor senin. Yani rüşvetle, parayla e, senin bir şey alıp, e, çürük belgesi alıp onu arz etmen gibi bir durum oluyordu. Ama tabii sonra prosedürü bize anlattılar. Dediler ki mesela bir kağıt imzalatıyorlar. Kağıtta yazıyor ki tamam ben seve seve askerlik yaptım. Vatanıma bu görevimi ifa ettim. İşte ben bundan artık muafım gibi bir yazının altına imza attırıyorlarmış. Dedim o zaman küfür. Bu haliyle kesin küfür. Müslüman bunun altını imzalayamaz. Sonra dediler bu maddeden dolayı çok adam gitmeyince kaldırdılar bu maddeyi. Yeni bir anlaşma metni koymuşlar. O anlaşma metninde bu ibare yok. Yani tutarlı bir şey yok. Yasalar yaptırımlar her gün değişiyor. Ama özetini söyleyeyim. Ben bir Müslüman bedelli bu tarz ikinci zikrettiğim bedelli bu tarz bir askerliğe de asla ve asla gidemez. Müslüman e, buraya vereceği paranın Müslümanların icmasıyla haramlığı sabittir. Onu kafir yapıp yapmaması da oturulur, içtihat ve bunun ehliyet sahibi olan insanlar tarafından konuşulur. Ağzı olan herkes konuşmaz, tamam. Bir Müslüman böyle bir fiile bulaştıysa onu oturur kadılar karşısına alırlar, vakayı irdelerler, ondan sonra derler bu bu vakayla küfürdür veya bu vakayla değildir şeklinde. 30 milyar verecek bir Müslüman da ben tanımıyorum zaten. 30 milyar parayı bir arada gören az Müslüman vardır. Ben duydum sağdan soldan 30 milyar verip gidenler varmış. 10 tane adam duymuştum. 300 milyar para yapar. 300 milyar mücahidleri Allah yolunda infak eden adam tanımıyorum ben. Allah'tan korkup adam olsalardı 300 milyar mücahitlere yardım etselerdi. mücahitler Allah'ın dine yardım edecekti. Bu pislikten bu şirkten de kurtulacaklardı. Ama onların bu kanunla beraber Gidip 30 milyarı vermeleri bedelli askerlikten kendilerini düşürmeye çalışmalara şirkten kaçış değil. Kimse yalan söylemesin. Herkes zorlu bir hayattan kaçmak istiyor. Rahat hayat için bu pisliği yapıyor. O yüzden bu küfür de olabilir. Ebu Sohep Errumi'nin kıstasını getirenler var. Diyorlar ki Ebu Sohep Rumi malını verdi hicret ederken iki tane müşrik asker onu tuttu diyorlar. Ebu Sohep Rumi ikrah altında yani kolundan iki tane asker tutmuş götürüyorlar yani. Adam vermiş malını kurtulmak için ne şerefli bir iş. Peygamber diyor ki Allah yaptığından razı oldu. Ben şimdi Allah için soruyorum 30 milyar parayı Allah'tan korkmadan gidip veren insanlara. Yani siz hangi dayatmaya, hangi ikraha maruz kaldınız ki? Yani şurada daha yeni bir ay önce kanun çıktı ki asker kaçakları artık GBT'ye düşüyorlar. GBT'den alıp götürecekler, ceza kesecekler falan. Ya şimdi deseler gene tutarsız da hani derim ki şimdi bir geçerliliği var GBT'ye düşmüş. Bu bedelli askerliğin çıktığı dönemde, bedelli askerliğin çıktığı dönemde kesinlikle ve kesinlikle bu gibi sıkıntılar yoktu. Yani bunu yapan insanlar dünyayı ahirete tercih eden insanlar. Zaten dediğim gibi yani bunlar tekfiri ehli olan insanlar alır bu insanları oturur konuşurlar. Bu yardımı gerçekten onu küfre sokup sokmayacağını irdelerler. Ama dediğim gibi tağuta askerlik yapmanın veya tağuta bu konuda Müslümanların aleyhinde yardım etmen küfür olduğunda aklı başındaki Müslüman ihtilaf etmez. Ama suvarların ve vakaların değişmesi Müslümanlar arasında ihtilaflar doğurabilir. Buralarda her bir vakaya tek tek oturup konuşması gerekir. Ağzı olan herkesin değil ilim ve ehliyet sahiplerine. Müslüman birinin üç çocuğu okula göndermediği için devlet zorla elinden aldı. Bu kişi de okul yönetimiyle rüşvet karşılığında anlaşıp çocuklarını okula göndermemek şartıyla okula kayıt ettirdi. Bunda bir bes var mıdır? Bunda bir bes bilmiyoruz. Eğer bu yaptırdı rüşvetle yaptırdı <gülüyor> prosedürde herhangi bir şirk işlemediyse güzel olanı yapmış yani Allah'ım nası. Bir kişi içkili bir iş yerinde kendi kebap bölümünde çalışıyor. O kişi içki satmıyor. Bu kişinin aldığı paranın durumu ne? Ve bu kişinin evinde yemek yenilir mi Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Yani şimdi bu e, kerih, yani bu iş yerinde çalışmanın mekruhluğunda icma var. Haramlığı da konuşabilir ama oradan kazandığı para haramdır diyebilir miyiz? Allahu Alem. Çünkü orada helal ve haram satış karışmış. Yani o restoranın içki satışı haramdır. E, kebap satışı helaldir. Tabi burada bir bab daha çıkar. Müşriğin kestiğini mi satıyorlar? Müslümanın kestiğini mi? Yani içki satan bir iş yeri de zannetmiyor ki Müslümanın kestiğini satsın. Zaten müşriklerin sattığını <gülüyor> Müşriklerin kestiğini satmak haramdır. Dolayısıyla böyle bir iş çalışmak da haram hükmüne girer. Allah'ın doğrusunu bilendir. Bugünkü camiler Mescid-i hükmünde midir? Bunun tafsilatını verir misiniz? Bugünkü camiler bizim içtihadımıza ve zannımıza göre Mescid-i hükmündedir. Ama bizim içtihad ve zannımız bağlayıcı değildir. Çünkü ayet açık bir şekilde, net bir şekilde şartların bir tanesinin yoksa dört tanesinin birden olması mı gerektiğini bize beyan etmemiş. Valerina t-takadhu, messi den, terraran, zarar messi den, va kufran, ikinġi xart, kufur, va tafrekan bejnal-muqminin, mi minnarasinda tafreka, va irsadan liman harababallah għavarasulahu, Allah veresunna sawaxa xanar għuzet lemejeri. Buddur t-shat, bi messi t-togulusam messi d-durarulur, joksabi xat t-togulusam messi d-durarulur, buno għalimnar tarti xmixar, xunum baxtan sujelim, messi d-durarulur, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa kim alırsa alsın o mescidi, kafirlerin eline de geçse o mescit asla mescid-i dırar olmaz. Bu üç mescit diğer mescitlerin ahkamının dışındadır. Çünkü üç mescidin dışında bütün mescitlere yolculuk yapmak haramdır, ziyaret sebebiyle. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebebi ve Mescid-i Aksa müstesna bunlar. Geri kalan bütün mescitler ise alimler hep konuşmuşlar. Demişler ki kafirlerin elindeyse mescid-i dırar olur. Demişler yok. Bir yerin kafirin elinde olması onun mescidi dirar yapmaz. İbnül Kaym'in güzel bir sözü var Zadr-ı Miat'ta. İçinde Allah'a şirk koşulmaya çağrılan bütün mescidler mescidi dırardır. İmamın gücü varsa orayı yakar yıkar. Bugünkü mescidlerde de hutbelerde 29 Ekim'lerde 10 Kasım'larda kafirlerin bayramları kutlanıyor. Allah'a şirk koşulmaya, demokrasi övülmeye devam ediliyor. Dolayısıyla böyle mescidlerin zarar mescidi olmadığını söylemek akıllı bir iş olmaz. Ama tabii dediğim gibi bu bizim zannımız, iştihadımız vakaya dair. Biz bu mescitlerde namaz kılmanın batıl olduğuna inanıyoruz. Gider taşta kılarız ki kılıyoruz Allah'ım hamdolsun. Çimde kılıyoruz ki oralarda da Allah'ım hamdolsun yapıyoruz. Hatta görenler acep acep bakanlar, laf atanlar, küfredenler caminin dibinde gitmişiz kaldırımda kılıyoruz. Diyor yanımdan geçiyor namazla diyor önünde cami var dışarıda namaz kılıyor diyor. Hani bilmiyor gelip soran da oluyor ya abi cami var niye kılmıyorsun? Biz de anlatıyoruz yani. Burada Allah şirk koşuluyor. Allah'a küfre davet ediliyor vesaire. En azından tavır olarak söylüyorum Müslümanlara. Hani mescidi dırar hükmünde görmeseler de tevehhli Müslümanlar bu kâfirlerin mescitlerine sakın a sakın yaklaşmasınlar. Bugünkü o İhvan-ı Müslimin diye bilinen İhvanul Kafir'in Kafir Kardeşler Cemaati Mısır'daki bunların helak oluşu Ee, çıkışlarıyla şu an vardıkları yer aynı değil. Helak oluşunun sebebi davet edeceğiz, düzelteceğiz diye girdikleri mescitlerdir. Mescide girdiler. Dediler ki biz namaz kılmıyoruz, davet yapıyoruz. Sonra cemaat tepki koyunca bunlar mecbur bu sefer mescitte namaz kıldılar. Dediler biz iade ediyoruz. İade ettiler. Sonra imamın arkasında kılmaya başladılar. Dediler ya işte bu işte yönetim gibi değil. Bu Müslüman. La ilahe illallah diyor. Sonra kendileri imam oldular. Sonra zaten şu anda tağut oldular. Devlet yönetiyorlar demokrasiyle. Yani bu sapıklığı önümüze koyup o yüzden kafirlerin mescitlerinden uzak durmamız lazım. Ne bela musibet geldiyse Müslümanların kafirlerle beraber yaşamasından çıktı. Eğer diyor siz Allah ayette kafirlere düşmanlık etmezseniz ardı yeryüzünde büyük bir fitne ve büyük bir fesat olur. Alimler diyorlar ki fitne şirk yayılır. Büyük bir fesat da Kafir Müslüman hepsi birbirine karışır. Büyük bir fesat da kafir Müslümanın birbirine karışmasıdır. Bu mescidler ise kafirleri Müslümanları birbirine karıştıran yerlerdir. Allah'ın doğrusunu bilendir. Selamünaleyküm Allah razı olsun. Değişik bir soru. Yiyecek ve içeceklerde asıl olan helal olmasıdır. Yanılmıyorsam. Doğru. Şimdi hocam bir şeyi gıda olarak kabul edebilmemiz için hangi şartlar gerekir? Sormamın nedeni mesela birisi maruana. Bir gıdadır. Maruana bu ot değil mi içtikleri Amerikalılar? <gülüyor> Dolayısıyla aslı helal olmasıdır. Ben bunu kahve gibi sayıyorum. Nasıl kahve beni manevi olarak etkiliyorsa bu da öyle veya Asıl patlıcan çok nikotin içeriyorsa, bir sebze ise, sigara da onun gibi dese. Buna ne cevap vermek gerekir hocam? Allah razı olsun hakkınızı helal edin. Biraz uzun ve karışık oldu ama ancak böyle tam olarak izah edebildik. Helal olsun kardeşim hakkımız. Şimdi bak güzel bir noktaya temas ettin. Bazı izahlar yapalım mesele yerlesin. Mesela Muhammed bin Abdülvahab'la torunlarının kahve haramdır dediğini bilenler var mı burada? Haramdır fetvaları var yani. <gülüyor> kahve ilk icat edildiği zaman Habeşistan'da ilk çı çıktığı yer. Habeşistan'da bir çoban. Bakıyor ki koyunlar bundan yiyince rahatlıyorlar. Adam alıp eziyor içiyor onu. Öyle çıkıyor ilk. Kahve de oran, or, oradaki o çobanın verdiği isim. O bölgenin adı yanlış hatırlamıyorsam. Dünya ilk buradan çıkıyor ama tabii en kral kahve aslında hani böyle şeyde Brezilya'da falan üretiliyor diyorlar. O üretim yeri yani en kral böyle kahvenin en güzeli aslında Yemen tarafındadır. Araplardadır yani Araplar iyi bilir bu işi. Araplar o dönemdeki şeyh'in torunları fetvalarında diyorlar. Diyorlar ki insanlar kahvelerde kahve içmekten diyor uyuştular, uyuştular. Cihada çıkmıyorlar. Kahveye bir dünya ki o zaman kahve pahalı bir şey. Bugünkü gibi böyle üretimi çok yapılan hani şimdi üretim çok olduğu için fiyatlar hep düşük. O dönemde kahve pahalı bir de nikotin olduğu için bağımlılık yapıyor. Demişler ki kahve haramdır. Millet cihada kılıç almaya harcayacağı parayı çeye harcıyor, kahveye harcıyor demişler. Yani kafeyne harcıyorlar. Özür dilerim. Dolayısıyla o dönemde bu illetlerden haram kılmışlar. Yani maruanadır, başka bir bitkidir. Ne olursa olsun fark etmez. Hepsi uyuşturduğu için, insanın aklını kısmen götürdüğü için haram olabilir. Bu bir sebeptir. Haramlığı ikinci bir illete dayanabilir ki o da insanı sürüklediği, alıkoyduğu vacip, insana verdiği zarar bu gibi diğer bablar olabilir haramlığının sebebi. Dolayısıyla işte maruanayı kafa uyuşturup uyuşturmaması, akıl götürüp götürmemesiyle değil, insana vermiş olduğu zararla, insana götürmüş olduğu vaciplerle değerlendirmek gerekir ve kafirlere benzemek babından gene değerlendirmek gerekir. İslam bunların tek tek adını koymamış ama İslam bunları yasaklamış. Ha bir adam da diyor ki kendince ben patlıcanda da çok patlıcanda da nikotin var. Yani ne olur ki kardeşim işte ben de şu tarz bir şey içiyorum. Aklım gitmiyor. Aklım örtülmüyor. Ben bunu zevken ara ara kahve içmek gibi yapıyorum. Yap. Kendin bilirsin. Allah hesabını vereceksin. Ama biz içtihadımızı yapıyoruz. Sen içtihadını yaparsın. Bundan dolayı kimseyi tekfir etmiyoruz zaten. İnşallah izah olmuştur yeterli. Hatim duası yapmanın delili var mıdır? Yok abi. Bu sonraki bidatçıların Kur'an'ın sonuna eklediği, uydurduğu bir şey. Öyle bir dua bilmiyoruz. Sünnette sabit olan. Kaylül öğle namazından önce mi yoksa sonra mı yapılır? Sonra yapılır. Ne kadar uyuyacağına dair de açık bir delil bilmiyoruz. Yani bir, bir miktar gündüz vakti uyumak demektir. Evet. Sonra benim bildiğim kadar sabah namazının başlangıcı fecir. Fecri sadıktır. Bu da ortalığın yavaş yavaş ağarmasıyla. Yok o ortalığın yavaş yavaş ağarmasıyla meydana gelmez. Fecr-ı Sadık, ufukta görülen yayılmış siyahlık, gecenin zifiri siyahlığını yaran ilk yayılmış beyazlıktır. Fecr-ül Kazib ise yukarı doğrudur. Fecr-ül Sadık ise yana yataydır. Yani ikisini birbirinden böyle ayırabiliriz. Zaten Fecr-ül Kazib çıktığı zaman yok olur bir iki dakika sonra. Fecr-ül Sadık ise yok olmaz. O kalıcıdır. Bu şekilde yavaş yavaş gün ağarmaya başlar. Yani orayı düzeltelim, Fecr-ül Sadık'ı doğru anlayalım inşallah. Şimdi geleyim soruma hocam demiş arkadaş. İlk derslerimizin birisinde zikrettiğiniz Anlamadım orayı da. Kadın sahabelerin sabah namazından sonra çarşaflarına bürünmüş evlerine giderken karanlıktan kimin, kim olduğu belli olmaması. Evet doğru çünkü dediğimiz gibi fecrin ilk çıkışıyla beraber ortalık karanlıktır zaten. Aydınlanmış olmaz. Dolayısıyla ilk vaktinde kıldıkları için namaz geçerliydi. Sorunun cevabı da olmuş olur inşallah. Ya, i̇zah ettik inşallah. Başka varsa ona geçelim. Cihada gitmek için cemaat olmak farz mıdır? <gülüyor> Hiçbir vacip İslam'da imamsız yapılmaz. Ta namazdan, namazdan, oraca zekata kadar. Zekat imama teslim edilir. E, orucun ne zaman girip ne zaman girmediğini imam belirler. Namazın e, toplu bir şekilde cemaatle kılınması gene aynı şekilde imamın. Ee, çıkıp cemaate namaz kıldırmasıyla Cihat da aynı şekilde İmamın emriyle yapılır Genel bir soru Ama soruyu soran arkadaş kimi, Neyi kastetmiş bilmiyoruz tabi. Yani ismi de Neyse kalsın Selamun Aleyküm Ebu Beyde bizim bir sorumuz var Buyur abi Bir insan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine varsa Ve o ya Resulallah bana kıyamet günde Şefaat et dese ne oluyor Buna dair bizim Youtube'da şefaat meselesi Diye bir dersimiz var Onu uzun uzadıya dinleyebilirsiniz. Bu meseleyi özet anlatacağım. Delilse orada delilleri zikrediyorum. Bu mesele bizim itikadımıza, inancımıza göre küçük şirktir. Şirkin kapısını açan bir icraattır. Dolayısıyla bunu Müslüman yapamaz. Bu müşriklerin yaptığı fiillerden bir fiildir. Alimler hep sakındırma babından bunu söylemişlerdir. Buna büyük şikşte Muhammed bin Abdülvahhab'la torunlarıdır. Onlardan önce kimse de böyle bir fiile büyük şirk dememiştir. Kadı Karrafi, İmam Maverdi, Fahrur Razi, Kadı İyyat, İmam Nevevi, İbnu Kudame el-Hambeli bu ismini zikrettiğim bütün alimler bu işe caiz hatta müstehap demişler. Haccın sünnetlerinden zikretmişler, hac bablarında, fıkıh kitaplarında ümmetin bir kısmını mücaiz diyorken bir kısmı İbn Teymiye, İbnül Kayyum gibi şirkin kapısını açan bir unsur olarak zikretmiş. Hatta Şeyh Muhammed bin Abdülab'ın torunu Süleyman bin Abdullah'ın Kitabut Tevhid'e düştüğü şerhte çok açık sözü var. Bu fiili yapan adam diyor ya müşriktir ya da bidatçı bir sapıktır diyor. Yani orada çok güzel bir taksimat da getiriyor. Bunun bidat olduğunu da söylüyor. O sözler de bizde mevcuttur. Allah'ın izniyle yani bu konuyu bir kitap çıkacak inşallah onda irdeleyeceğiz bu tekfirde aşırılı e, biz bir kitap yazdık tekfir bidat mıdır hakikat midir o kitabı okuyan ultra harici olur yani e, zanneder ki insan işi gücü bırakacak hayatı tekfir olacak biz onu bilerek yaptık çünkü önce bir genel asıl koyacağız ki tekfir bu dinin vacibidir elhamdülillah bize tekfirci deseler de elhamdülillah biz tekfiri yapacağız çünkü bu Allah ve Resulün hükmüdür Sadece bir sınırını anlatmaya çalışıyoruz. İkinci kitabımız çıkacak devamında. O ikinci kitapta da alimler nerede ihtilaf etmişler, nerede ihtilafı kapalı tutmuşlar, bunu anlatıyoruz. Özellikle tağut, tağutun tekfiri dinin aslı mıdır, değil midir, dinin kemaliyeti midir, değil midir, bu meselenin üzerinde duruyoruz. Üzerine icma edilen küfürler, ihtilaf edilen küfürler, peki neden bu ihtilaflar yapılmış, illet ne, ölçü ne, onu anlatmaya çalışıyoruz. Bu şefaat meselesini de o kitaba koyacağız. Yani ihtilaflı olduğu için ihtilafı nasıl anlamamız lazım bu meselede? İnşallah oradan güzel bir şekilde faydalanabilirsiniz Allah'ın izniyle. Evet. Selamun aleyküm hocam. Bursa'dan Müslümanların selam var aleykümselam. Aşire günü yapılan aşire yemekte bir beys var mıdır? E, ve gününden sonra yapılan aşire yemekte bir beys var mıdır? Allah davetini zatsı. Allah, Allah razı olsun kardeş. Aşure şimdi neden çıkmış? Önce bir onu anlatayım da. Bu sünni kendine sünni diyen sapıkların çıkardığı bir şey. Onlar sünnilikle alakası yok da. Kerbela günü, Muharrem'in 10. günü, Şiiler kendilerini matem ve yaz havasına büründürünce, Şiiler kendilerini kesince, Şiiler çocuklarından kan akatınca, kendilerini eza edince, kendisine sünni diyen bir, bir grup şebek çıkmış demiş ki, biz bu günü matem ilan etmiyoruz, Biz bu günü şey yapacağız. İşte normal sıradan bir gün hatta sevindiğimiz. E, yok bak biz üzülmüyoruz. Peygamber diyor ya kadın üçüncü günden sonra koku sürsün. İşte şey yapsın ta ki kocası ölmüşse yaz tutmasın. Çünkü İslam'da yaz üç gündür öyle mi? Selef kadınları üçüncü günden sonra kokulanırmış, güzelleştirmiş ki bak biz yaz tutmuyoruz. Peygamberi mukhalefet etmiyoruz. Bu hadisi batıl tevil ederek demişler ki bak biz bugün matem tutmuyoruz. Aksine şey yapıyoruz. Mutluyuz. Aşure dağıtıyoruz. Bak yemek yani yemek yapıyoruz. Bayramlarda insanlar birbirlerine yemek dağıtırlar, hediye verirler ya. Onlar da ne bulduysalar katmışlar aşure diye bir sapıklık çıkarmışlar. Dolayısıyla bu haram. Bu yok öyle bir şey. Onların uydurması. Bu sapıklık sonraki bidatçıların ortaya attığı bir sapıklıktır. Bu yemekten onların o günlerinde yapmak ve yemek kesinlikle caiz değildir, haramdır. Çünkü kâfirlerin artık şirk ehlinin dininin bir şiarı ve sembolü olmuştur. Ha sonra mı? Güzel bir vakit yapalım, hep beraber oturup yiyelim tatlı güzel bir yemek. İçinde bin bir çeşit güzel faydalı gıda var. Bu aydan sonra, mu? Tabii Muharrem ayından sonra olması müstahap güzel olur. Ama özellikle aşurenin 10. günü olmaz. Yani özellikle o gün yapıp dağıtıyorlar. Asla o gün olmaz. Mümkünse Muharrem ayının çıkmasını beklemek lazım ki ta ki kafirler muhalefet olsun. O zaman istediği zaman tatlı niyetine herkes yiyebilir inşallah. Tamam. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa en testağfurke ve tuhu gülüm.